Günaydın, Türk Edebiyatı'nın büyük ustalarından Yaşar Kemal, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 28 Şubat Cumartesi günü hayata gözlerini yumdu. Türk Edebiyatı'nın acı kaybı üzerine İstanbul'dan Pınar Gökpınar bir kampanya başlattı. Yaşar Kemal için ulusal yaz ilan edilmesini talep eden Pınar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyor ve diyor ki, Yaşar Kemal, edebiyatla dolu bir ömür yaşadı. Anadolu insanının sesi oldu. Sadece edebiyata kazandırdıklarıyla değil siyasete yaptığı katkılarla da dünyamızı zenginleştirdi. Geride sayısız eser ve unutulmayacak bir isim bıraktı. Türkiye'nin de ona olan saygısını göstermesi için ulusal yaz ilan edilmesini istiyorum diyor Pınar bu kampanyasında. Yine İstanbul'dan bir haberle devam ediyoruz. Tuğçe Bahçeci, Bahçeşehir Üniversitesi'ne seslenmiş, üniversitede sınav ücretinin... Kaldırılmasını talep eden Tuğçe diyor ki okulumuz Bahçeşehir Üniversitesi'nde kullanmakta olduğumuz ve gayet memnun olduğumuz It's Learning platformu yetersiz bulmuş olsa gerek ki bazı derslerde Person My Lab'e geçilmiş. Bunun içinse öğrencilerden ücret isteniyor. Üniversitemizin yıllık ücretinin 31.500 lira olduğundan bahsetmeme gerek yok sanırım. Derslerde okunması zorunda kitapları bile her yerde ikinci el arayan öğrenciler varken nasıl böyle bir uygulamaya gidilebilir? Biz zaten... Tam öğrenim istediğimiz için parasını verip bir okulda gidiyoruz. Öğreniyoruz ki devlet üniversitesi yerine üstüne bir de sınavlar için bizden para mı istiyorsunuz şimdi diye sormuş Tuğçe. Bulduğu çözüm önerilerini ise şöyle sıralıyor. Bir, it's learning ya da farklı bir ücretsiz anlaşmalı platforma geçilsin. ''Kuizler daha önceki gibi offline yapılsın. Dokümanlar hali hazırda mevcut ve iyi işleyen bir OİS sistemimize yüklenebilir. Sistemi kullanmaya bu kadar istekliyseniz okula ödediğimiz ücretlerden bir bütçe buraya ayrılsın ve anahtar öğrencilere ücretsiz olarak verilsin. ''Olmadı kuizlere girmeyi verin yüzde on zaten.'' diyen öğretmenlerin bu sözlerinin saygısızlık olduğunu inanıyor.'' Kaliteli ve eksiksiz öğretim istediğimiz için katıldığımız üniversitemizin bizden not için para istemesini kabul etmiyoruz. Bu yetkililerin acilen bu durum hakkında bir şey yapmasını istiyoruz, diyor Tuğçe bu kampanyasında. Sıradaki haberimiz için şimdi Yozgat'tayız. Kampanyacının talebi Yozgat'ta uranyum madenciliğine ÇED onayının verilmemesi. Muhatapları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevresel etki değerlendirmesiyle izin ve denetim genel müdürlüğü olan kampanyacı, şöyle demiş. Avustralyalı Anatolia Energy adlı şirket yaptığı ön araştırmalarda Yozgat'taki maden sahasını ...çok karlı buldu. Uranyum madenciliği en belalı madencilik türlerinden biridir. Madencilik çalışmaları sonucunda yüksek seviyede radyoaktif atık ortaya çıkıyor. Çalışan işçilerin sağlığı da ciddi risklerle karşı karşıya kalacak. Şirketin civardaki köylüleri iş vaadiyle ikna etmeye çalıştığı da biliniyor. Köylüler ise bir uranyum madeninde çalışmanın başlarına ne belalar açacağını bilmiyor... Uranyum bulunan toprak ve kayaların çıkarılması sırasında işçiler uranyum parçacıklarına maruz kalır. Daha da tehlikelisi maden faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve kansere yol açan radon gazıdır. İşçiler uranyum parçacıklarıyla bu gaza da maruz kalır. Radon gazına maruz kalınırsa yüksek olasılıkla akciğer kanserine yakalanılır. Eğer onay verilirse Yozgat ve çevresinde engel olunamaz tahribatlar oluşacak ve biz buna hayır demek için bu kampanyayı başlatıyoruz demiş kendisi. Muhatabı yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan bir kampanya ile devam ediyoruz. Bu sefer Dilova'sından talebi Dilova'sına ikinci çöp sahası istemiyoruz sözleriyle dile getirilmiş. Şöyle söylüyor kampanyacı. Dilova'sında konuşlanmış olan ve neredeyse yerleşim alanlarına komşu olmuş çöp deponi alanı Dilovası halkının sağlığını ciddi derecede tehdit ediyor. Bu noktadan kaldırılması gereken çöp deponi alanının Dilovası'ndan uzak bir coğrafyaya konuşlanması Dilovası halkının kırılan güvenini tazeleyecek, sağlığına ilaç olacaktır. Bu durumun düzeltilmesi yönünde Dilovası halkının ve sivil toplum kuruluşlarının defalarca kez yaptığı, çağrılara kulak asmayan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve daha sonra Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün bu tutumu halkı yeterince rahatsız etmiş bulunmakta. 2015 yılı Şubat ayında Dilovası'na gelen İbrahim Karaosmanoğlu konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara ben ne yapayım çöpü, cebime mi koyayım diyerek Dilovası halkını ve iradesini küçümsemiş, bunun üzerine birkaç gün sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis gündemine Dilovası'na yeni bir çöp yapılmasını sunarak Dilovası'na yeni bir çöp yapılması kararı alınmıştır. Bu noktada Dilovası halkını reel ve sosyal eylemlere iten unsurların tekrardan ele alınması ve talep edilen sorunun çözülmesini bekliyoruz, diyor kampanyacı. Ve günün son kampanyası için şimdi Beşiktaş taraftarlarına kulak veriyoruz. Beşiktaş Fans Türkiye tarafından başlatılan kampanyanın talebi kulüp Brüge'nin Beşiktaş taraftarına daha fazla bilet vermesi. Muhatapları UEFA ve kulüp Brüge olan kampanyalarında taraftarlar şöyle diyorlar. Beşiktaş'ımızı her yerde ve her koşulda desteklemekten çekinmeyen büyük cefakar taraftarımız için bu kampanyaya destek olmanızı rica ediyoruz. Kulübümüzün dün yapmış olduğu açıklamada kulüp Brüge'nin taraftarlarımız için 1250 bilet ayırmış olduğunu ve tüm biletlerin Beşiktaş'ın tur ajentası ile yolculuk edenler için ayrılacağını, bireysel olarak Türkiye ve diğer tüm ülkelerden seyahat planlaması yapan cefakar taraftarımıza bilet satışı yapılmayacağını ...üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. UEFA'nın belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde her kulübün misafir takım taraftarı için stat kapasitesinin %5'ini vermesi zorunluluktur. Ancak iki kulüp arasında yapılacak görüşmeler sonrası bu oran %20'lere kadar çıkarılabilmektedir. Stat kapasitesi 30 bin olduğu için %20 oranında bilet talep etmek hayalperestlik olur farkındayız ancak uygun görülürse elbette... 6 bin bileti de tüketecek talep olduğu şu an çok aşikardır. Bizim naçizane talebimiz değerli kulüp Brüge kulübünün hali hazırda vermiş olduğu 1250 bilete ek olarak en az 1250 bilet daha vererek bireysel olarak program yapmış tur ücretlerini karşılayamadığı için ucuz olması nedeniyle uzun saatler seyahat etmeyi en kötü şartlarda konaklamayı bile göze almış cefakar taraftarımızın mağduriyetinin giderilmesidir. Şu ana kadar sosyal medya üzerinde görünen o ki Türkiye dışında Almanya, Hollanda, Avusturya ve Fransa'da yaşayan yaklaşık 3000-4000 taraftarımız bireysel veya gruplar olarak maç günü Brüksel'e gideceğini ve gerekirse Klub Brüge tribünlerinden maçı izleyeceklerini belirtmektedir. Değerli Kulüp Brüge yönetiminden taraftarımız için bir ayrıcalık yaparak kulübümüze daha fazla bilet vermesini ve bu iyiliklerini Büyük Beşiktaş taraftarının hiçbir zaman unutmayacağını, aynı şekilde ülkemize gelecek Brüge taraftarının her zaman olduğu gibi en iyi şekilde karşılanacağını kamuoyuna saygı ile sunarız, diyor Beşiktaş Fans Türkiye. Türkiye'nin her köşesinden vatandaş haberlerini, sorunlarını, taleplerini Change.org sitesinde bulabilir. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak Sesinizi duyurabilirsiniz. Esen kalın.